Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıddık kardeşlerim, Bu dünyada hususan bu zamanda, hususan musibete düşenlere ve bilhassa nur şakitlerinde dehşetli sıkıntılara ve meyusiyetlere karşı en tesirli çare, birbirine teselli ve ferah vermek ve kuvvî maneviyesini takviye etmek ve fedakar, hakiki kardeş gibi birbirinin gam ve hüzün ve sıkıntılarına merhem sürmek ve tam şefkatle kederli kalbini okşamaktır. Ma'beynimizdeki hakiki ve uhrevi uhuvvet gücenmek ve tarafkirlik kaldırmaz. Madem ben size bütün kuvvetimle itimat edip bel bağlamışım ve sizin için değil yalnız istirahatımı ve haysiyetimi ve şerefimi belki sevinçle ruhumu da feda etmeye karar verdiğimi bilirsiniz. Belki de görüyorsunuz. Hatta kasemle temin ederim ki sekiz gündür nurun iki rüknü zahiri birbirine nazlanmak ve teselli yerine hüzün vermek olan ehemmiyetsiz hadise bu sırada benim kalbime verdiği azap cihetiyle eyvah eyvah el aman el aman ya erhamer rahimin medet bizi muhafaza eyle bizi cin ve insi şeytanların şerrinden kurtar Kardeşlerimin kalplerini birbirine tam sadakat ve muhabbet ve uhuvvet ve şefkatle doldur diye hem ruhum hem kalbim hem aklım feryat edip ağladılar. Ey demir gibi sarsılmaz kardeşlerim, bana yardım ediniz. Meselemiz çok naziktir. Ben sizlere çok güveniyordum ki bütün vazifelerimi şahsı manevinize bırakmıştım. Siz de bütün kuvvetinizle benim imdadıma koşmanız lazım geliyor. Gerçi hadiseniz pek cüz'i ve geçici ve küçük idi. Fakat saatimizin zembereğine ve gözümüzün hadekasına gelen bir saç, bir zerrecik dahi incitir. Ve bu noktada ehemmiyetlidir ki, maddi üç patlak ve manevi üç müşahedeler, tam tamına haber verdiler. Sait Nursi Bismihi Subhan'e. Aziz Sıddık Kardeşlerim Leyley i Miraç, ikinci bir leyley i Kadir hükmündedir. Bu gece mümkün oldukça çalışmakla, kazanç birden bine çıkar. Şirket-i maneviye sırrıyla, inşallah her biriniz, kırk bin dil ile tesbih eden bazı melekler gibi, kırk bin lisan ile bu kıymetler gecede ve sevabı çok bu çilehanede ibadet ve dualar edeceksiniz ve hakkımızda gelen fırtınada binden bir zarar olmamasına mukabil, bu gecedeki ibadet ile şükredersiniz. Hem sizin tam ihtiyatınızı tebrik ile beraber, Hakkımızda inayet-i Rabbaniye pek zahir bir surette tecelli ettiğini tebşir ederiz. Said Nursi Bismihi Subhaneh Aziz Sıddık Muhlis Kardeşlerim Bizler imkan dairesinde bütün kuvvetimizle lemay i ihlasın düsturlarını ve hakiki ihlasın sırrını mabeynimizde ve birbirimize karşı istimal etmek vücub derecesine gelmiş. Kat'î haber aldım ki, üç aydan beri buradaki has kardeşleri birbirine karşı meşrep veya fikir ihtilafıyla bir soğukluk vermek için, üç adam tayin edilmiş. Hemmetin nurcuları usandırmakla sarsmak ve nazik ve tahammülsüzleri evhamlandırmak ve hizmet-i nuriyeden vazgeçirmek için, sebepsiz mahkememizi uzatıyorlar. Sakın, sakın, şimdiye kadar mabeyninizdeki fedakârâne uhuvvet ve samimâne muhabbet sarsılmasın. Bir zerre kadar olsa bile bize büyük zarar olur. Bizler birbirimize, lüzum alsa ruhumuzu feda etmeye, hizmet-i Kur'aniye ve imaniyemiz iktiza ettiği halde, sıkıntıdan veya başka şeylerden gelen titizlikle, hakiki fedakarlar birbirlerine karşı küsmeye değil, belki kemali i mahviyet ve tevazu ve teslimiyetle kusuru kendine alır, muhabbetini, samimiyetini ziyadeleştirmeye çalışır. Yoksa habbe kubbe olup, tamir edilmeyecek bir zarar verebilir. Sizin ferasetinize havale edip kısa kesiyorum. Sayit Nursi Bismihi Sübhaneh Aziz Sıddık Kardeşlerim Evvela el-hayru fî maktârahullah sırrıyla inşallah mahkememizin tehirinde ve tahliye olan kardeşlerimizin yine mahkeme gününde burada bulunmalarında büyük hayırlar var. Evet Risale-i Nur'un meselesi, âlem-i İslam'da hususan bu memlekette küllî bir ehemmiyeti bulunduğundan Böyle heyecanlı toplamalar ile, umumun nazarı dikkatini, nur hakikatlarına celb etmek lazımdır ki, ümidimizin ve ihtiyatımızın ve gizlememizin ve muarızların küçültmelerinin fevkinde ve ihtiyarımızın haricinde, böyle şaşığa ile, Risale-i Nur kendi derslerini dost ve düşmana aşikaren veriyor. En mahrem sırlarını, en namahremlere çekinmeyerek gösteriyor. Madem hakikat budur, biz küçücük sıkıntılarımızı, kinin gibi bir acı ilaç bilip sabır ve şükretmeliyiz Yahu bu da geçer demeliyiz saniyen bu medreseyi yusufiye'nin nazırına yazdım ben Rusya'da esir iken en evvel bolşevizmin fırtınası hapishanelerden başladığı gibi Fransız ihtilali kebiri dahi en evvel hapishanelerden ve tarihlerde serseri namıyla yad edilen mahpuslardan çıkmasına binaen biz nur şakirtleri hem eskişehir hem denizli hem burada mümkün oldukça mahpusların ıslahına çalıştık. Eskişehir ve Denizli'de tam faydası görüldü. Burada daha ziyade fayda olacak ki, bu nazik zaman ve zeminde, nurun dersleriyle geçen fırtınacık, haşiye. Bu fırtına ise, Afyon hapsinde bir isyan çıktı, hiçbir nur talebesi karışmadı. Yüzden bire indi. Yoksa ihtilaftan ve böyle hadiselerden istifade eden ve fırsat bekleyen harici muzır cereyanlar, o baruta ateş atıp bir yangın çıkacaktı. Sayit Nursi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıddık sarsılmaz, sıkıntıdan usanıp, bizlerden çekilmez kardeşlerim. Şimdi maddi manevi bir sıkıntıdan nefsim sizin hesabınıza beni mahzun eylerken, birden kalbe geldi ki, hem senin hem buradaki kardeşlerin tek birisiyle yakında görüşmek için, bu zahmet ve meşekkatin başka surette on mislini çekseydiniz, yine ucuz olurdu. Hem nurun takvadarâne ve riyâzetkârâne meşrebi, hem umuma ve en muhtaçlara, hatta muarzlara ders vermek mesleği, hem dairesindeki şahsı maneviyi konuşturmak için, eski zamanda ehl-i hakikatın senede hiç olmazsa bir-iki defa içtimaları ve sohbetleri gibi, nur şakirtlerinin de birkaç senede, en müsait olan Medrese-i Yusufiye'de, bir defa toplanmalarının lüzumu cihetinde, bin sıkıntı ve meşekkat dahi olsa ehemmiyeti yoktur. Eski hapislerimizde birkaç zayıf kardeşlerimizin usanıp, daire-i nuriyeden çekinmeleri, onlara pek büyük bir hasaret oldu ve nurlara hiç zarar gelmedi. Onların yerine, daha metin, daha muhlis şakirtler meydana çıktılar. Madem dünyanın bu imtihanları geçicidir, çabuk giderler, Sevaplarını, meyvelerini bizlere verirler. Biz de inayeti ilahiyeye itimat edip, sabır içinde şükretmeliyiz. Said Nursi. subhane. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu medrese-i Yusufiye'de ders arkadaşlarım. Bu gelen gece olan Leyla-i Berat, bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programın evinden olması cihetiyle, Leyla-i Kadr'in kutsiyetindedir. Her bir hasenenin, Leyley kadirde 30 bin olduğu gibi, bu Leyley beratta her bir ameli Salih’in ve her bir harfi Kur'an'ın sevavabı 20bine’ çıkar. Sayır vakitte 10 ise şuuruu selahede 100'e ve bine çıkar. Ve bu kutsi Leali meşhurede on binler, yi bin veya o binlere çıkar. Bu geceler 50 senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur'an’la, ve istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır. Sayit Nursi Bismihi Subhaneh Aziz Sıddık Kardeşlerim Mübarek Ramazan-ı Şerifinizi bütün ruhu canımızla tebrik ediyoruz. Cenabı Hak bu Ramazan-ı Şerifin leyle-i kadrini umumunuza bin aydan hayırlı eylesin. Amin. Ve 80 sene bir ömrü makbul hükmünde hakkınızda kabul eylesin. Amin. Sayit Nursi Bismihi sübhâne. Aziz sıddık sarsılmaz, telaş etmez, ahireti bırakıp fani dünyaya dönmez kardeşlerim. Bir parça daha burada kalmaktan, meselemizi bir derece genişlendirmek istemelerinden mahzun olmayınız. Vilakis benim gibi memnun olunuz. Madem ömür durmuyor, zebale koşuyor, böyle çilehanede uhrevi meyveleriyle bağkılaşıyor. Hem nurun ders dairesi genişliyor. Mesela ehli vukufun hocaları tam dikkatle Sirac'ın nuru okumağa mecbur oluyorlar. Hem bu sırada çıkmamızın bir iki cihetle hizmet-i imaniyemize bir noksanlık vermesi ihtimali var. Ben sizlerden şahsen çok ziyade sıkıntı çektiğim halde çıkmak istemiyorum. Siz de mümkün olduğu kadar sabır ve tahammülle ve bu tarzı hayata alışmaya ve nurları yazmak ve okumaktan teselli ve ferah bulmaya çalışınız. Sait Nursi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 Aziz Sıddık kardeşlerim. Ehemmiyetli bir taraftan, ehemmiyetli ve manidar bir sual edilmiş. Bana sordular ki: Siz cemiyet olmadığınıza üç mahkeme o ciyette beraat vermesiyle ve 20 seneden beri tarassut ve nezaret eden 6 vilayetin o noktadan ilişmemeleriyle taakkuk ettiği halde Nurcularda öyle harika bir alaka var ki, hiçbir cemiyette, hiçbir komitede yoktur. Bu müşkülü halletmenizi isteriz dediler.